Eûzu billahi min eşşeytanir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât-i amâlinâ. Men yehdihillahu felâ mudille ve men yudlil Ve illallah ve ve ve ve şerrel umur muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Albaniyat dersimizde Şeyh Albani Rahimullah'ın Abdullah el-Habeşi ile karşılaşması bölümünde kalmıştık. Şöyle gelmiş soru. Avustralya'daki kardeşler Abdullah el-Habeşi'nin senin karşına çıktığını işitmişler. Daha önce bu konuda konuşmuştuk. Kardeşler, Abdullah el-Habeşi ile karşılaşmanız ve ona verdiğin karşılık hakkında biraz bahsetmeni istiyorlar. Elbani dedi ki, öncelikle benim onunla karşılaşmam değil, onun benimle karşılaşması söz konusudur. Soru sahibi ifademden dolayı özür dilerim diyor. Elbani şöyle devam ediyor, buna gerek yok, bu sadece hakikaten meydana gelen bir şeyin ayrıntılı açıklamasıdır. Bu adam, aniden beni ziyaret ettiği sırada onu tanımıyordum. O günlerde kardeşlerimden birinin evinde haftalık bir ders veriyordum. O bana Hanefi fıkhını öğrenen iki öğrencisiyle gelince ki onların isimlerini tarih için size söylemem gayretten değildir. Birisi Şuaybel el Arnavut, diğeri Abdul Kadir el Arnavut idi. Bu ikisi o zamanlar Suriye'de özellikle Dimeşk'te uzun seneler boyunca devam ettirdiğimiz Selefi davetin tamamen düşmanlarıydılar. Şeyh Abdullah el Habeşi yanında bu iki öğrencisiyle beraber Anden geldi yani Şuayb el Arnavut ve Abdul Kadir el Arnavut beraber geldi ve oturup dinledi. Allah'ın hikmeti o gün dersimin konusu isimler ve sıfatlar konusundaki akideyle ilgiliydi. Bu Abdullah el-Habeşi, el-Harari e, yani Cehmi diyebileceğimiz kendisini maturiliğe nispet eden veya eşariliğe nispet eden, isim ve sıfatları tahrif konusunda bayağı hatta aşmış birisi. Ahbaşlar diye bilinen kişilerin önderi oluyor. Evet, o gün de konu isim ve sıfat tevhidi ile ilgiliydi. Özellikle Allah azze ve celle'nin mahlukatın üzerinde oluşu, ulu sıfatından bahsediyordum. O oturdu ve hareketsiz, sakin bir şekilde dinledi. Ders bitince zikrettiğim kişilerden birisi, yani Abdul Kadir Şuaybar Shaybanov'taki ikisinden birisi bana üzerinde şey seni münazara davet ediyor yazan bir kağıt uzattı. Ben o an derste işledim konudaki sözlerim hakkında mı Yoksa oturumlarımda ve kitaplarımda işlediğim Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin her bidat sapıklıktır, her sapıklıkta ateşledir hadisi hakkında mı yoksa her ikisi hakkında mı münazara istedi hususunda şüphe ettim. Zira Şeyh el Habeşi bidatin güzelinin de olduğunu söyleyen biriydi. İkinci mesele Allah azze ve celle dışında zatlar, şahslar ve makamları ile tevessüle karşı çıkma ve benzeri meseleler hakkındaydı. Bu kağıdı okuyunca daha önce kendisiyle hiç karşılaşmadığımız bir şahıstan gelen bu garip isteğe şaşırdım. Şeyh ile konuşmaya başladım ve dedim ki, Ey şeyh, sen şu an karşılaşma talep ediyorsun. Belki de benden talep edilen şeydeki ahmaklığı zikretmeyi unuttum. Bu karşılaşmanın büyük Emevi Camii'nde Cuma namazından sonra insanların huzurunda olmasını istiyordu. Ona dedim ki, sen daha önce benimle karşılaşmadın, beni araştırdın, şu iki mesele veya daha başka konularda görüşlerimi öğrendin. Peki nasıl büyük camide insan kalabalığı önünde yüz yüze karşılaşmayı talep edebiliyorsun? Şüphesiz bu insanlar arasında kargaşa sebep olur. <gülüyor> bazıları sana, bazıları da bana tasvip gösterirler ve fitne meydana gelir. Bu şekilde karşılaşmayı ve konuşmayı istemen dine ve akla uygun mudur? Eğer ihtilaf edersek karşılaştığımız o gün o toplumun huzurundan çıkmaya yol bulamayız. Lakin zannederim ki dinen ve aklen bu teklifin sunulabilmesi için bunun öncesi olmalıdır. Gerekli cevabı verdim. Bu teklifin bende düşündürdüğü şey olacak bir şey değildi. Zira adam bu ülkenin yabancısıdır. Öncelikle ben bu ülkenin çocuğu olduğum halde buna nasıl cesaret edebiliyor? Lakin onun yanında olanlar kendisine bu fikri vererek fitne fitilini ateşlemişler. Daha da önemlisi adam bunu kabul etmiştir. Bunun üzerine münazara şartlarını koymaya başladık. Biz şu şartları koştuk. Öncelikle bu yazılı olacak. Sorulan sorular ve cevapları yazacaktık. Bunu kabul etti. Bittikten sonra konunun az önce işaret ettiğim iki mesele gibi furuuyu ilgilendiren, furuuyu da ilgilendiren bazı usul meselelerinde olmasını teklif ettim. Bunu da kabul etti. Onunla beraber olan iki kişiden biri, zannederim o Şuaybi'di, dedi ki: "Benim de orada hazır bulunmamın sakıncası var mı?" Ben, benim açımdan bir sakıncası yok. Lakin şeyhe sorun dedim. Şeyh de sakınca görmedi. Zeki oluşlarla bilinen kardeşlerimizden biri kalktı, parmağını kaldırdı ve bana ben de orada bulunabilir miyim dedi. Ben şeyh için bunun sakıncası yoksa benim için de bunda bir sakınca yok dedim. Şeyh kabul etti. O öğrenci kalkıp dedi ki şayet ben müsait olamazsam benim yerime falan gelebilir mi dedi. Ve vefat etmiş bulunan Münir Abdullah adlı kardeşini gösterdi. O ilim bakımından Kendisinden daha kuvvetliydi. Yine ben bunda sakınca görmedim ve anlaştık. Dimeşk'te divaniye denilen bölgede bulunan evimde oturumlara başladık. Şey, ilk oturuma, ikinciye, üçüncüsüne veya sayısını hatırlamadığım oturumlara katıldı. Soru yazılıyor, cevap veriliyordu. Bu seri bitinceye kadar bu şekilde devam etti. O daha önce kendimi sadık bir evladı saydığım zahiriye kütüphanesine gidip geliyordu. Anlaşmamızdan sonra onu göremez oldum. Bir de baktım ki, onu gelmediği gecenin ertesi günü gündüz vakti kütüphanede görmeye başladım. Dedim ki hayırdır inşallah dün akşam gelmedin. Dedi ki bugün sana derse geldim. Her gece belli vakitlerde yaptığım ders programı elindeydi. Ona dedim ki lakin bu şekilde anlaşmadık. Önce kaideleri koyup sonra bunlara bağlı ayrıntılara devam etmek üzere anlaştık. Sözümü önemsemedi ve derse katıldı. Dersten sonra münakaşaya başladı. Onların batıllarını def etmek için kurmak istediğim kaydelerden biri, icma ile delil getirmeleriydi. Ben onunla icmanın tarifine dair bahse başladım. Huccet olan icma usunda şu sözümüzde anlaştık. İcma, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin, alimlerinin herhangi bir asırda yaptıkları icmadır. Ümmetin icması değildir. Zira mümkün olan budur. Ey kardeşim, sana şu söylenebilir. Mesela Müslümanlar ezanın başına ve sonuna ekleme yapmada icma etmişlerdir. Bu icma değildir. Bu konudaki oturumun sonucu bu idi. Dedi ki sen şöyle söylüyorsun. Ben de ona hayır ben öyle demiyorum dedim. Ve aklen ve dinen hoş olmayan bir yolla münakaşa başladı. Dedim ki ey şey biz neden yazışma anlaşmıştık? Söylemediğim şey hakkında dedin denilmesin diye bunu yaptık. Doğruyu söyleyen kitabımız burada. Bu soruya cevap olarak yazdığım yazı nerede? O da yanımda değil dedi. Ben neden onu getirmedin? Neden karşılaştık dedim. Özetle bu oturum bu oturumdan bir sonuç elde edemedik. Çünkü adam ittifak ettiğimiz şartlar üzerine değil de zihninde kurduğu şey üzerine münakaşa etmeye gelmişti. Onunla benim aramda yalnızca iki oturumda meydana gelen şey tamamen bundan ibarettir. Bundan sonra Et Temeddunil İslami dergisinde reddiye yayınlamaya başladı. Ben de ona reddiye vermeye başladım. Görmüş olduğunuz El Reddu Ale't Takibil Hasis risalesi bunlardan biridir. Nitekim Et-Temeddunul İslami dergisinde dizi yazılar halinde bunu yayınlamıştım. Ondan sonra Risale halinde ayrıntılarıyla ele aldık. İki veya üç seneden beri bu Risale'yi tekrar gözden geçirip yeni notlar eklemeye başlamıştım. Subhanallah bundan sonra birçok ilmi meşguliyetler beni bundan alıkoydu. Zira ben bu Risale'yi özellikle kendilerine, kendilerinde ilim bulunmayan bazı öğrencilerin şeyhin söylediği her şeyi yutmaları ve Lübnan'da Gelmiş Geniş bir alanda yayılmaya başlamaları üzerine tekrar yayınlamaya azimliydim. Son olarak bu soruyla ilgili konuya dönüyor ve şöyle diyoruz. Ona tabi olanlar onun saptırdığı kimselerdir. Yani ahbaşlar. Bu yüzden ben sabrı, ağırbaşlılığı, onun takipçileriyle münakaşada hikmet ve güzel öğütle uzun süre dayanmayı nasihat ediyorum. Onun hakkında en çok korktuğum şey şu ki samimi olmayabilir, hilekar olabilir. Diğer taraftan onu en iyi bilen Allah'tır. Zira bizler İslam tarihinden biliyoruz ki önderler veya heva asabı kasıtlı veya kasıtsız olarak ya da saptırıcılara uyarak çoğu kendilerine hakikat ortaya çıktıktan sonra ona ve ona tutunanlara düşmanlık etmişlerdir. Bu yüzden onlarla bağın koparılmasını ve sırt dönülmesini uygun görmem. Ancak onlara sabredilmesi, en güzel şekilde onlarla mücadele edilmesi gerekir. Bu ilim üzere olan ve geniş gönüllü kimselere düşer. Ta ki güzel söz onlara sağlamca ulaşsın. Sizin buradaki durumunuz nasıldır bilmiyorum. Soru sahibi şöyle diyor. Ey şey, hakikatte onlar çok yalan söylüyorlar. Bu yüzden sadece hocalar hakkında şüpheye düşmüyorlar. Bilakis kendilerini tahrik eden önderleri de onlar gibi. Gidiyor ve seninle münakaşa ederek Allah'a yemin olsun ben onu tevbe ettirmeye gittim ve şeyh benim elimde tevbe etti diyor. Şahsen benim hakkımda söyledikleri bu. Halbuki o benim yanımdan daha kötü bir halde çıktı. Bazıları onun Muaviye radıyallahu anh'ın fasık olduğunu söylediğine dair adına da yemin ediyor. Onlardan biri Allah adına yemin ederek bunun doğru olmadığını, şayet böyle bir durum ortaya çıkarsa onlardan ayrılacağını söylüyor. Bir hafta sonra Sidney'de münazara oldu. Bu şahıs şeyhleri için okuyordu ve şöyle dedi. Bu doğrudur. Bu husus Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümana söylemek fasıklıktır hadisiyle pekişmektedir. O ise yani Muavi radıyallahu anh ise Ali radıyallahu anh'a söylemiştir. O fasıktır. Onlar Vahabileri tekfir eden ve onlara saldıran bir kitap çıkarıyorlar.'' Bizler onlar hakkındaki nihai dini hükmünün ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Soru böyle. Şeyh Erban diyor ki biz bütün sapık fırkaların nispetle nihai hükmü veremeyiz. Nihai hüküm onun sapık bir fırk olmasıdır. Ama sapık fırkaların her bir ferdi hakkındaki nihai hükmü vermeye gelince bu caiz olmayan zulüm taşkınlık ve düşmanlıktır. Mesela bize göre Şia'dan kendilerine rafıza denilenleri Hümeyni gibi alimlerinin çoğunun kafir ve sapık olduklarında şüphe etmeyiz. Çünkü o El-Hukumet-ül İslamiye kitabında ilan etmiştir. Lakin Şia'nın her ferdinin bu akideyi benimsemiş olduğunu söyleyemeyiz. O kimse fıtrat üzere bulunabilir. Ehli sünnet ve cemaat denilen kimselerin Allah Azze ve Celle'ye dört mezheple ibadet etmeleri de böyledir. Müslümanların avamının çoğu Allah'ın ulu sıfatını reddeden, Allah ne yukarıda ne aşağıda, ne sağda ne solda, ne önde ne arkada, ne alemin içinde ne dışındadır diyen eşarların felsefesini edinmemişlerdir. Müslümanların avamı felsefeyi bilmezler. Hatta ben inanıyorum ki Hristiyan ve Yahudi kafirleri bazen onların bu sapıklıklarına katılmamaktadırlar. Müslümanların geneli fıtrat üzerinde devam etmektedirler. Çünkü onlar ellerini kaldırıp Allah'tan isterler. Ehli sünnetin her ferdinin şu an sadece onlar gibi olduğunu ya maturidi ya eşari olduğunu söyleyemeyiz. Öyleyse onlar da bunlar gibidir. Biz böyle demeyiz. Şunun hakkında el sünnet olduğunu söylerken, yani mezheplere mensup olan, eşari veya maturide olan kimselere genel manada el sünnet derken, nasıl olur da Şia hakkında başka şey söyleriz. Şia'da küfür ve sapıklıklar vardır. Fatıma Musafı diye iddia ettikleri şey onların küfrüne yeter. Bu konuda fasıl hitap, fi ispati tahrifi kelami Rabbil erbab adlı risaleyi yazmışlardır. Maksat şudur. Şia'nın avamının bütün fertleri, Musaf'ın tahrif edildiğine inanıyorlar mı? Cevap hayır vallahi. Soru sahibi şöyle ekliyor. Fetvanın onlar hakkında genelleştirilmesi ve onlara karşı şiddetle davranılması caiz midir? Cevap fetvanın avam hakkında gene, genelleştirilmesi caiz değildir. Ancak küfür olan bir şey itikad eden kafirdir. Lakin burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ki buna yine sizin de dikkat etmeniz gerekir küfür olan bir şey itikad edenin kafir olması, bundan uyarılmış ve tebliğ edilmiş olması şartına bağlıdır. Bu iki husus yerine gelmişse falan kafirdir dememiz mümkündür. Ama buna dikkat etmelisiniz. Yani özetle ahbaşlara ve şialara muayyen olarak her bir ferdine eşariler, maturiler, bunların her birine kafir hükmünün verilmesinin doğru olmadığını, avama bu şekilde hükmedilmesinin doğru olmadığını söylüyor. Yani ee, Avamlar sapık mıdır? Elbette sapıktır. Bunlar bidat değildir, bidatçıdırlar. Avamı da öyledir. Yani onların sayısını artıran onlardandır. Onların kalabalığını artıran onlardandır. Ama nihai hüküm olarak her bir ferine kafir hükmü verilmez. Böyle bir hüküm ancak işte hüccetin tebliğ edilmesinden sonra mesela bir Hanefiye, bir Maturidiye, Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve sıfatları hakkındaki, iman hakkındaki mesele naslarla ilim ehli tarafından ikame edilir. O kimse de bunu inkar eder. O zaman onun kafir olduğu ortaya çıkar. O kafir halen Müslüman olduğunu iddia ederse bu sefer onun münafık olduğu söylenir. Buna dikkat edilmesi lazım. Şiaların, rafızilerin avamı hakkında da durum budur. Onlar genel olarak sapıktırlar. Genel olarak akideleri küfürdür. bu tarihciler böyledir. Mu'tezile böyledir. Yani bütün bidat fırkaları biz bunlar hakkında umum olarak sapık hükmünü veririz. Ama muayyenlerine tekfir hükmüne gelince neden burada duraklıyoruz? Çünkü e, irtidadını hükmetmek, bir kimsenin irtilanına hükmetmek demek had cezasını ilgilendiren bir hükümdür. Onun irtidadına hükmetmek onun boynunun vurulmasına hükmetmek demektir. Bu da kadının işidir. Kadına istıabe uygular ya tevbeder ya etmez. Tevbe ettiğinde de yasanmı tevbeder veya e, riyakarca tevbeder. Yani bunlar bu gibi ayrıntılar sebebiyle muayyen şahıslar hakkında biz hüküm e, kafir hükmünü vermeyiz ama itikadlarındaki küfrü genel olarak açıklarız. Şahıslar hakkında da sapık olduklarını söyleriz. Bidat tehli olduklarını söyleriz. Maturidiler bidat ehlidir. Hanefiler bidat elidir. Dört mezheple, dört mezhepten biriyle e, Allah'a ibadet edenler bidat eli sapıklardır. Biz bunların böyle sapık olduğuna itikad ederiz. Ama muayyen şahısları kafir midir? Biz bunu söylemiyoruz. Avam'ın muayyen şahıslarının kafir olduğunu söylemiyoruz. Ama yaptıkları şey şirktir, küfürdür. Mezhep taasubu küfürdür, şirktir. Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmaktır. Fiilin kendisi küfürdür. Ama şahıslara yani faillere biz bu hükmü vermiyoruz. Bu yüzden bunlara sabıklar, bidat ehli kimseler diyoruz. Bütün bidatlerden şey geçerli. Allah'ın izin vermediği şeyi onlar için dinle meşru kılan ortakları mı var diyor Allah Azze ve Celle. Bütün bidat ehli aslında şirk ehlidirler bidatleriyle. Ama biz bunlara müşrikler demiyoruz. Bidat ehli diyoruz. Yani naslar bize hangi adresi gösterdiyse biz o adreslerde duruyoruz. Bir daha elinden de uzak duruyoruz. Muayyen şahıslara nihai hükmü bu açıdan vermekten kaçınıyoruz. Elbette Aynı da Allah alem e, burada sözlerinden anlaşılan bu e, yani muayyen şahıslara mesela bütün Şia'lar Kur'an tarif edildiğine inanıyor mu? Bu mümkün değil. Evet Rafiziler var bu şekilde eden, okumuşları. Ama kendi işlerinde mesela Musa el-Musavi'nin e, şialığı arındırma, işte yine Murtaza Mutahhari'nin bu yönlü ıslah çalışmaları var. Kendi aralarında böyle ihtilaflı bir meseledir. Şiaların hepsi buna itikad etmiyor. Yani bunun gibi sebepler yüzünden e, muayyen şahıslara hükmü biz umumi e, sebeplerle vermiyoruz. Yani genel hükmü şahıslara indirgemiyoruz. El-i Sünnet'in e, bundan uzak durması e, Selef'in Eskiden beri takip ettikleri bir yol. Diğer bir soru, kişilerin tenkidinde muazene yani iyilikleriyle kötülüklerinin tartılması denilen şeyin hükmü nedir? Yani burada kastedilen şu, bazı alimler reddiye veriyor, bidat ehlini ilan ediyor, bidatçı olarak itham ediyor birilerini. Ama bu bidatçı denilen adam, mesela Ebu Hanife'ye Ehl-i Sünnet cerh etmiştir, bidat saymıştır. Şimdi birileri çıkıyor diyor ki, olur mu Ebu Hanife'nin şöyle şöyle hayırları var. Ahmak, onu itham eden adam, onun bidatçı olduğunu söyleyen adamı o hayırlar bilmiyor mu? Süfyan-ı Sevri bu hayırlar bilmiyor mu? Malik bin Enes bu hayırlar bilmiyor mu? Veki bin El Cerrah bu hayırlar bilmiyor mu? Evet Ebu Hanife, tevhid ehli, e, e, e, bizim kıblemize dönen, Muhammed Aleyhisselatü vesamı kabul eden, onun sünnetini hüccet kabul eden birisi. Ama bidatsi yok mu? Kimin inkar edebilir? İman konusundaki bidatini, imanlar artık bekçilmez. Hadi Kur'an mahluktur sözünden tevbe ettirilmiş etmiş, ne kadar sami etmiş, ne kadar e, samiyetsiz etmiş o Allah ile kendisi arasında. Ama devam eden batıl itikatları var. E şimdi Ebu Hanife gibi bir sürü hayırlar olan ibadeti zühtü, verası, veras sahibi birisi böyle bir adamı işte bir iki tane bidat yüzünden bidatçı mı ilan etmek lazım diye ver yansı nedenler var. Bunun gibi bütün bidatçılar hakkında da buna benzer şeyler. Mesela sen adamın bidatinden bahsedersin, adamın akidesi mürci edersin veya kaderi olduğunu söylersin, itiraz ediyor. Adam yazmış, bir sürü yazı yazmış, olur mu o şöyle abid, şöyle salih bir kimseydi, işte falan onun salihliğine şahitlik ediyor. Ahmak! Biz ne diyoruz? Kaderi diyoruz, mürcih ediyoruz. Sana kim söyledi kaderiler ibadet ehli değildir? Kim söyledi sana harciler ibadet ehli değildir? Kim söyledi sana mürceliler ibadet etmez diye? Böyle saçma sapan reddiyeler yapanlar var sağda solda. Biz ilim elinin bidat ehliğine verdiği reddiyeleri aktardığımızda. Yani o adamın 99 tane hayrı var. Bir tane kötülüğü yüzünden 99 tane hayrını hiçe mi atacağız diyor. Bu soru bununla alakalı. Muazene bu böyle bir mesele yani. İyilikleriyle kötülerini tartmak lazım diyen birileri çıktı yani. Elbani Rahimullah şöyle cevap veriyor. Bugünlerde birçok kimse arasında tartışma konusu olan ve kişilerin tenkidinde mua muazene denilen, mua muazene denilen yani mizandan geliyor, tartma denilen şey yeni bir bidattır. Diyorum ki Tenkit eğer geçmişte yaşamış bir şahsın biyografisi hakkında yapılıyorsa burada iyiliklerinin ve kötülüklerinin zikredilmesi gerekir. Mesela sen örnek verdik madem Ebu Hanife. Ebu Hanife'den bahsediyorsun. Eğer sen bunun biyografisini e, koyuyorsan hal tercemesinden bahsetmen gerekiyor. Dipnot düştün veya bir şekilde alimlerden bahsediyorsun. Sen bunun iyiliklerini de aktarırsan, yazarsan bunda bir sakınca yoktur. Ama onun bir de bahsedeceksin. Biyografiden bahsederken bu caizdir. Hatta gerekir. Ama kast şey, Müslümanları, özellikle de kişilerin durumları hakkında bilgisi olmayan avamı, genel kabul gören birisinden sakındırmak ise, onun kötü akidesi veya kötü ahlakı bunları bilmeyen halka anlatılır. O zaman bugün muazene denilen bidat getirilemez. Çünkü burada o kimsenin tam biyografisini vermek değil, nasihat amaçlanmaktadır. Sünnet ve nebevi siret derslerinden, Bugün çıkarılan muazene bidatinin batıl olduğu şüphe götürmez bir şekilde bilinir. Çünkü bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden onlarcasında kendisi hakkında nasihat edilen kişiyle ilgili olarak kötülüklerinin zikredildiğini, insanlara o kimse hakkında nasihat ederken tam biyografisini vermenin gerekmediğini buluruz. Bu konudaki hadisler hemen şimdi hatırlamayacağım kadar çoktur. Yani bu Allah Resulü'nün hadisleri ortada. Misal vermek gerekirse yani muazeneyi ortaya atanlara göre yani onların bu yargı şekillerine göre Ebu Cehil'den bahsederken ne kadar fazla hac yaptığından, akrabalık bağlarını ne kadar gözettiğinden falan da bahsetmeleri lazım. Ebu Cehil bunların hepsini yapmıştır. Yani müşrik birisinden, İslam düşmanı birisinden bahsediyorsun. E muazene diyorsunuz hadi bakalım Ebu Cehil'in bir sürü hayrı var. Kabe hizmetkarlığı var, şunlar var, bunlar var yani. Madem öyle Ebu Cehid'den bahsederken, Ebu Cehid şöyle hayırlar sahibiydi ama o müşrikti diye bahsedin. Şimdi diyorlar ya, işte siz bidat ehlinden falanca imamı, siz bidat ehli sayıyorsunuz, o iyiliklerinden hiç bahsetmiyorsunuz. Kardeşim bizim amacımız ümmeti sakındırmak. Şeyh Fevzan'a reddiye veriyorsun, Şeyh Fevzan bu kadar kötü bir adam mı? Şöyle şöyle iyilikleri var. Kardeşim biz kötülüğünden sakındırıyoruz. Burada gaye o. Fevzanı herkes biliyor zaten. Sigara hakkında Risale yazdım. Neden faydalarından bahsettim? Çünkü zararlar adına söylenenleri herkes biliyor. Bunun söylenmesine, tekrar sayılmasına gerek var mı? Nereye açsanız, hangi kitabı okusanız, hangi gazeteyi yoksanız herkes bir sürü şey düzüyor. Herkesin bildiği bu. Ama insanların bilmediği, öğrenmeleri gereken bir şeyi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kirli bilgilerle... Ee, zihinleri kirletmenin alemi yok. Burada da bidat ehlini veya bidati, bidat ehli de olmayabilir aslen. Bidat ehli olmayabilir reddi verdiğin kişi. O hatayı ortaya koyarken o alimin ne kadar iyiliği varsa saymak gibi böyle bir mecburiyet de yok. Muazen ehli bunu istiyorlar. Yani Binbaz'ın batıl bir görüşüne reddiye vermişiz. İşte binbaz'ı nasıl silersin? Nasıl şöyle böyle bir adam falan filan. Kardeşim binbaz'ı herkes biliyor. Bildiği haliyle. Ama muhalefet ettiği yere kimse dikkat çekmez. Kimsenin işine gelmez çünkü bunlar. Bundan sonra da kutsama ortaya çıkıyor. Bu şahıslar kutsanıyor. Sanki bunlar hata etmez gibi görülmeye başlanıyor. Ümmetin başına, insanlığın başına, ümmet de değil... Adem Aleyhisselam'dan beri ümmetin başına şirk belası kişileri takdis etme yüzünden gelmiştir. Salihler sebebiyle, peygamberler vesilesiyle bulaşmıştır. Yani onlara yapılan aşırılık estağfurullah. Onlara yapılan aşırılık sebebiyle bulaşmıştır. Meleklere tazim etmişler, salihlere tazim etmişler, peygamberlere haddinden fazla aşırı giderek tazim etmişler. Böyle şirke düşmüşlerdir. Buradaki tehlike, yani sevgide şirk, korkuda da şirk vardır, burada nadirdir. Mesela tavuklar sebebiyle, onların baskıları, zulümleri sebebiyle şirke düşen nadirdir. Ama sevgi sebebiyle düşülen şirk daha tehlikelidir. İnsanlar buradaki ince ayrıntıya dikkat etmezse sevgi sebebiyle şirke düşerler. Onlar Allah'tan başkalarını Allah'ı sever gibi sevdiler, diyor Allah Azze ve Celle. Bunun örnekleri tarihte çok. Yani şirk koşulanlara baktığınız zaman bunların hepsi genellikle hayırlı kimselerdir. Mekke ehlinin taptıkları putlarda zamanda hayır üzere yaşamış kimselerdi. Allah dostu diye bilinen kimselerdi. Abdülkadir kadir Geylani kötü bir kimse değildi. Tevhid ehli bir kimseydi. Onun hakkında aşırılık ona ibadet etmeye götürmüştür insanları. Ondan medet istemeye götürmüştür. Hatta iş İbni Teymiye'den dahi medet istemelerine götürmüştür. İbn Teymiyye kendisi anlatıyor. Mecmû'u fetava'da geçiyor bu. Bir yerde diyor, insanlar diyor İbn Teymiyye ömrü boyunca tevessül istigase gibi bidatlere karşı çıkmıştır yani. Kitaplar ortada. Bunun için meşhur olmuş hatta. Yani İbn Teymiyye İbn Teymiyye yapan, meşhur eden bu gibi bidatlere karşı, hurafelere karşı çıkmazdır. Böyleyken yani bir sürü eziyetlere katlanmış, o duygusallık bazılarını İbn Teymiyye'den medet istemeye götürmüş. Biz diyor falanca bir yere gittik dediler ki bana diyor. İşte falanca bir zamanda bir sıkıntıya düştük. Medet ey i̇bn dedik ve sen bulutların üstünde gelip bizi kurtardın dediler diyor. Ben dedim ki bundan benim haberim yok. <gülüyor> Böylelikle e, oradaki karşıklığı giderdik diyor. Şimdi İbn-i Teymiye, şirk ve bidat ve böyle mücadele eden birisiyken düşünün yani onunla böyle bir şirke düşmüştür insanlar. Sevginin e, tazimin, kutsamanın böyle bir tehlikesi vardır. Bu sebeple bir ilim ehlinin hatasına reddiye verildiği zaman onu kutsayanlar, putlaştıranlar, aynı putseverlerin putları için yaptıkları hamaset gibi bir hamasetle ortaya çıkıyorlar. Kuyruğuna basılmış kedi gibi fırlıyorlar meydana. Sen nasıl Ebu Hanifiye bunu söylersin? Allah'tan kork. Ebu Hanife hakkında benim tek kelimem var mı? Bir bakıp. Bana ait tek bir kelime var mı? Seleften aktarmışım. Hepsini ben nakillerle, kaynaklarla vermişim. Senin derdin o imamlarla. Hadi erkeksen, narsist diye, şöyle diye, böyle diye İmam Malik'e söyle hadi. süfyan Sevri'ye söyle, Veki'ye söyle. Söyle de belanı gör yani. Ama onlara dil uzatamayınca Ebu emmaz Ebu Maaz atmak kolay, Ebu Maaz'a at. Böyle yapıyorlar. Evet, soru şöyle gelmiş yine. Birisinden sakındırma yapmadan önce o kişiye nasihat etmek şart mıdır? Yani seni nasihat ettin mi de ondan sakındırıyorsun? Bazıları bunu şart koşuyor ve reddiyenin basılmasından önce bir nüshasının incelemesi için reddedilen kişiye ulaştırılmasının gerektiğini söylüyor. Ve diyor ki, şüphesiz Selef'in menheci budur. Cevap, bu şart değildir. Lakin imkan varsa ve bu bile meseleyi insanlar arasında yaymadan yakınlık sağlanması umuluyorsa şüphesiz bu iyi bir şeydir. Ama öncelikle bunu bir şart kılmamalıyız. İkinci olarak bu genel bir bunu genel bir şart kılmamız mutlak olarak hikmetten değildir. Hepinizin bildiği gibi insanlar altın ve gümüş madenleri gibidir. Onlardan kimisini bizimle beraber menheç üzerinde bilirsin. En azından senin bakış açına göre nasihat kabul eder ve hatasını yaymadan ona yazarsın. Bu iyi bir şeydir. Lakin şart değildir. Hatta şayet şart olsaydı bu güç getirilemeyen bir iş olurdu. Onun adresini nereden bulacaksın? Nasıl göndereceksin? Sonra ondan bir cevap gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunlar tamamen zanni meselelerdir. Bu şartın yerine gelmesi gerçekten çok zordur. Bu yüzden bu mesele şart koşulamaz. Diğer soru, Hristiyanlar ve diğer gayrimüslimleri İslam'a davet etmek üzere İsa Aleyhisselam'ın anlatılacağı Miladi Yılbaşı Konferansı düzenlemek caiz midir? Cevap, Gayrimüslimleri İslam'a davet etme konusunda gerçekten hırslı olan kimse bu işi Hristiyanların bayramlarını kutlamayı fırsat bilmekle ve onlar İslam'a davet etme iddiasıyla onlara iştirak ederek sınırlamaz. Yazılı ve sözlü olarak onların Davet edilecekleri daha başka pek çok imkanlar mevcuttur. Bahsedilen bu işleri temize çekmeye gerek yok. Gaye vesileyi temize çıkarır sözü İslam'dan değildir. Yani gayenin güzel bir gaye olması o yolda bütün vesilelerin mübah olduğu anlamına gelmez. Bu zaten makyavalizm e, politikası denilir buna. Gaye uğrunda her şeyi mübah görmek. Bu İslam'dan değildir diyor Erbani. Çünkü bu kayda İslami kaydelerden değildir. Bazı Müslümanlar bundan etkilenmişler ve maslahat iddiasıyla meşru olmayan hükümleri karıştırmışlardır. Bugünkü İslamcıların çoğu mevlid kandili veya kutlu doğum haftasını fırsat bilerek hutbe veriyor ve hatırlatma yapıyorlar. Fırsatı ganimet bilme iddiasıyla bazı selefiler de onlara işrak ediyorlar ve daveti onlara ulaştırmayı iddia ediyorlar. Biz bunu caiz görmeyiz. Zira bu meşru olmayan bayramlara katılmaktır. Diğer soru, bazı ülkelerde kutlanan öğretmenler günü programına katılmak caiz midir? Kişinin bu münasebetle verilen bir hediyeyi alması caiz midir? Cevap, bu problem kafirlerin düzenlerini taklit etmekten kaynaklanan bir problemdir. Hayata geçirilen bu metotlar değiştirilmedikçe bu gibi problemlere hükmetmek mümkün değildir. İslam'da üç gün dışında kutlama yoktur. İki tanesi senelik olan Ramazan bayramı ve Kurban bayramıdır. Bir tanesi de haftalık olan Cuma günüdür. Uzun yıllardan beri Müslümanlar üzerine müptela olan kutlama günlerinden şikayet etmeye devam etmekteyiz. Dikkat edin bu Mevlid-i Nebevi'dir. Bu sünnette aslı olmayan bir bidattır. Sonra bu Müslümanların eski Hristiyanları taklit etmelerinden kaynaklanmıştır. Bu bidatı çıkaran sözcüleri şöyle demiştir. Hristiyanlar peygamberlerinin doğumunu kutluyorlar. Biz neden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumunu kutlamayalım? Müslümanlar dinleri hakkında garip bir gaflet içindedirler. Bu sözün manası Hristiyanların bize örnek ve önder olmaları demektir. Sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara tabi olmaktan ve onları taklit etmekten bizi hiç sakındırmamış gibi. Müslüm'ün sahinde bu Katede'yle Enser radiyallahu anh'den şöyle rivayet edilir. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, pazartesi günü oruç tutmak hakkında ne dersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O gün benim doğduğum gündür ve bana vahiy o günde indirilmiştir. Sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demek istiyor. Benim o günde doğumum ve o günde peygamber olarak gönderilmem suretiyle Allah'ın size olan nimetine şükrünüzü oruç tutarak yerine getirin. Biz pazartesi günleri oruç tutmakla bu nimeti ve İslam dışında Ondan daha üstün nimet olmadığını düşünürüz. Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i o günde göndermiş olması sebebiyle pazartesi günleri oruç tutarak Allah'a şükretmeyi düşünen gerçekten çok azdır. Nitekim Müslümanlar bu hayrı daha düşük olanıyla değiştirmişlerdir. Çoğu kimsenin pazartesi günleri oruç tutmadıklarını ve mevlid kandilini kutladıklarını görürüz. Onlara neden bunu kutluyorsunuz denildiğinde biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygı ve onu hatırlamak için kutluyoruz derler. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size Allah'ın emriyle ondan daha hayırlısını meşru kılmıştır. Sizin bu kutlamalarınız ise İslam'da aslı olmayan sonradan uydurulma bir kutlamadır. Hem sonra kafirlere benzemedir. Sizler meşru olmayan bu kutlamayı yılda bir defa yapıyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise size doğumunu her hafta kutlamanızı sünnet kılmıştır. Hangi kutlama daha üstündür? O halde az önce zikredilen bu üç kutlama günü dışında bir günü kutlamamız caiz değildir. Sorda zikredilen hediyeye gelince bu da asla tabidir. Yani meselenin aslı caiz olmaması. O hediyede o caiz olmamasına bağlı. Asıl falsi olunca falsi olan şey üzerine kurulu olan da falsi olur. Evet Allah'a davette... Örnek metot şöyle sorulmuş, ilim talebesinin öncelik vermesi gereken en önemli konular nelerdir ve allah Teala'ya davette örnek metot nasıl olmalıdır? Cevap, Müslümanın daha önemli olanı önemli olandan öncelemesi gerekir. İlim hakkında söylendiği gibi onu talep ederse ömür buna yetmez. Daha önemli olan önemli olana öncelenir. Etrafımızda yaşayan insanların veya gençlerin hislerine ve isteklerine boyun eğmemiz gerekir. Onlar kendilerine tatlı gelen dini hükümleri öncelememizi isterler. Onlar bize düşen ancak onlara kendisine uymakla emrolunduğumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu üretmektir. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Sizin için Allah'ın Resulü'nde en güzel örnek vardır. İslam aleminin uzun asırlardan beri tek bir ayet ile ilgili akideyi anlamada düştükleri sapmaya sükut etmemiz caiz değildir. Tıkat edin o ayet çudur. Elif, La, Mim. Bu kendisinde şüphe bulunmayan, sakınanlar için hidayet olan kitaptır. Onlar ki kaybe iman ederler. Kaybe imanın, imanın rükünlerinin ilki olduğunu anlamamız gerekir. Meşhur hadiste geldiği gibi bu ilk rükme Allah Azze ve Celle'ye, meleklerine, kitaplarına iman dahildir. Lakin mücmel, yani kapalı bir şekilde iman yeterli değildir. Tafsile, yani ayrıntılara girmek gereklidir. Hepimizin bildiği gibi Allah Azze ve Celle'ye iman konusunda Yahudi ve Hristiyanlar gibi bütün din ehli müşterektir. Yani hepsi İslam'da, Yahudilikte, Hristiyanlıkta Allah'a iman ederler. Lakin İslam'ın daveti onlardan tamamen ayrıdır. Müslümanlar Allah Azze ve Celle'ye imanı Allah Teala'nın şu ayetinde buyurduğu gibi anlarlar. Onun misli gibisi yoktur, o iştendir, görendir. Bu metot üzere Müslümanları öncelikle kitap ve sünnette gelenlerin sınırında imana davet etmemiz gerekir. Eş'ariler ve maturidiyye gibi bazı İslami mezheplere hakim olan kelam ilminden uzak durmak gerekir. İmani açılardan bunlarda büyük bir hayır bulunsa da onlar maalesef diğer yönlerden salih selefin menhecinden sapmışlardır. Davetçinin Müslüman gençleri davet ederken buna önem vermesi gerekir. Sonra dediğimiz gibi en önemli olanı önemli olandan önceleyerek öğretir. Sonra namazı, onu bozan şeyleri ve benzerlerini öğretir. Davetteki üsluba gelince Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu konuda hiç kimseye söz bırakmamış şöyle buyurmuştur. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et. Onlara en güzel olanla mücadele et. Şüphe yok ki davetçiden talep edilen şeylerin ilki budur. Merhametli, şefkatli olması... ...muhaliflerine şiddetli olmamaz. Özellikle kendisiyle beraber davetin aslı olan kitap ve sünnet bulunuyorsa. Lakin onlar bazı açılardan sapmışlardır. Onlara yumuşak davranması gerekir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radiyallarına şöyle demiştir. Ey Ayşe bir şeyde yumuşaklık bulununca mutlaka onu süsler. Bir şeyde de kabalık bulunursa mutlaka onu lekeler. Lakin ben burada insanlardan birçoğunun ki bazı davetçileri kastediyorum... Gaflet ettikleri bir şeyi zikretmek istiyorum. Yumuşaklık davette asıl olsa da davetçinin bazen yeri geldiği zaman münasip durumda sertlik uygulaması da gerekir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'nın şu sözüne muhatap olmuştur. Şayet kaba ve katı kalpli olsaydın etrafından da alıp giderlerdi. Bununla beraber Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazı zamanlar bazı muhaliflere sert davranmıştır. O muhalifler kasıtlı yanlış yapmasalar da böyle olmuştur. Lakin yapılan hata önemli bir konuda imanla ile alakalı ve özellikle alemlerin Rabbi hakkında olunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sert davranırdı. İmam Ahmed'in müsnedinde sayı sınavda i̇bn Abbas radiyalanmadan rivayet ettiği şu hadise hepiniz biliyorsunuz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün asamına hitap ederken bir adam kalktı ve ona Allah'ın dilediği ve sen dilediğin ey resul dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beni Allah'a denk mi kıldın? Yalnızca Allah'ın dilediği demelisin. Bu sertlik olması gereken yere konulduğunda hikmettendir. Bu yüzden Müslüman'ın özelliğinin daima yumuşaklık olması gerektiğini söylememize aldanmamalıdır. Hayır, bu onun genel özelliği olmalıdır. Yani Müslüman'ın genel özelliği yumuşaklık olmalıdır. Lakin bazen uygun yerinde sertlik göstermesi de kaçınılmazdır. Son olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve şu hadisine örnek vereceğim. Kim cahiliye öğünmesiyle övünürse ona babasının şeyini ısırtı. İnsanlardan birçoğu bu ifadeyi kaldıramaz. Lakin Allah'a ve Resulüne gerçekten iman eden ve bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğini bilen bir insan, bu hadisin bazen şiddet uygulamanın delillerinden olduğunu, yerinde kullanılan sertliğin, hikmetin ta kendisi olduğunu anlar. Hadisin manası şudur, kim cahiliye övünmesiyle övünürse ona babasının şeyini ısırtın. Yani cahiliyede şirk üzere olan, şirk işleyen babalarla övünen kimseye babasının organını ısırmasını söyleyin. Bu ibare Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kinayeli olarak latif bir şekilde söylenmiştir. Lakin ben babasının şeyini ısırsın derim. Şüphesiz bu bir sertliktir lakin hikmetlendir. Allah'a davet hususunda kendini geliştirmek. Müslüman Allah azze ve celle davet konusunda kendisini nasıl geliştirebilir diye sorulmuş. Cevap, hakikatte az önce faydalı ve salih konusundaki özet sözleri söylerken, davet ile ilgili bir şeyler söylemeyi düşünüyordum. Şu an bu soruya gelince düşünüp de yapamadığım şey için bana yol açıldı. İnsanın kendisini davet yolunda nasıl geliştireceği meselesine gelince, şüphe yok ki bu konuda gördüğüm kadarıyla şu iki şeye ihtiyaç vardır. Birincisi, ister kitabında diri olsun, ister davetinde diri olsun fark etmez, bunun ilim ehliyle bağlantısı vardır. Yani akidelerinde istikametleriyle bilinen ilim ehlinin kitaplarıyla bağlantılı olmalı. Onların ilimlerine müracaat ederek bilgilenmekten kopmamalıdır. Zira bu kendisinin gelişmesine ve Allah Teala'ya davetinde ilerlemesine yardım eder. İkincisi hayatta olan ilim ehliyle, özellikle akidesi düzgün, ahlaka güzel olanlarla bağlantısını çoğaltmalıdır. Çünkü bizler güzel önderin kendisine uyulan, kendisine uyan insanlar üzerinde gerçekten büyük bir etkisi olduğunu bilmekteyiz. Eğer kendisine uyulan kişi, alim veya şeyhte fikri veya ahlaki sapma varsa, o şahsın veya şeyhin kendisiyle bağlantısı olan veya kendilerinden ilim alan kimseler üzerinde etki etmesi uzak değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den salih kimselerle sohbet ve arkadaşlık etmeye teşvik içeren birçok hadisler geldi bilinmektedir. Mesela şöyle buyurmuştur. Ancak bir mümin ile sohbet et ve yemeğini takva sahibinden başkası yemezsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisteki vasiyeti takva sahibi Müslümanla sohbet etmemizdir. Bunun sebebi ancak salih kimsenin kendisiyle arkadaşlık edene hayır ulaştırmasıdır. Bu yüzden Sahil-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Salih arkadaşın misali, misali misk satıcısı gibidir. Ya sana ondan verir, ya satın alırsın ya da ondan güzel koku koklarsın. Kötü arkadaşın misali ise kör küfleyen gibidir. Ya elbiseni yakar, ya da ondan kötü bir koku koklarsın. Bundan dolayı ilerlemek ve davet yolunda gelişmek isteyen kimsenin bu iki konuyu muhafaza etmesi zorunludur. Birincisi, geçmişteki faydalı ilim ve doğru akidesiyle tanınan ilim elinin kitaplarıyla bağını artırmak. İkincisi, eğer imkan varsa içinde yaşadığı toplumda mümkün mertebe ilim ehli ve salih kimselerle bağlantıda olmak. Ta ki bu sayede onlardan etkilensin, ahlak ve gidişatlarından faydalansın. Bu soruya cevap olarak söyleyebileceklerim bunlardır. Evet Allah izin verirse bir sonraki derste iman zayıflığının çareleri hakkında bir soru sorulmuş. Onun cevabıyla devam edeceğiz inşallah. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü ennâ ilâhe illâh'in tevateke lâ ve estağfurke ve tuğbileykin.